Ruhun mu senin yoksa o gözler mi Adem'den Bilmem bu yanarda ne biçim korkla tutuştu. pervane olan kendini bizler mi alevden? Sen istediğin ondan bu gönül zorla tutuştu. Gün senden ışık kalsa da bir renge dörülse, Ay secde edip çehrene yerlerde sürülse, Her şey silinip kayboluyorken nazarından, Yalnız o yeşil gözlerinin rengi görünse, Vur silahında silahın da güzelsin, Sen öldürüyorken de vururken de güzelsin.